Nasılsa evliyiz deyip eşiyle sokakta el ele yürümek edebe zıt düşer mi? Tesettürüne dikkat edenleri otobüste vesaire toplu toplu toplu taşıma araçlarında eşinin omzuna başını yaslar vaziyette çok fazla görür olduk. Bu doğru mudur demiş hocam? Ya bu eee Bey tamamen dinle ilgili değil, öfle ilgili bir şeydir. Evet. Yani yani şeriat dairesinde, İslam fıkıh çerçevesinde söyleyecek olursak yani evde, çarşıda, sokakta, AVM alışveriş merkezlerinde, parklarda kişi hanımının elini de tutabilir. Efendim kafasını omzuna da koyabilir. Yani bunda dinlenen bir, bir mahsur sakınca yok. Sakınca yok. Ama bizim yaşadığımız toplumda, yani siz küçük bir kasabadasınız. Yani millet yazabilecek, yanlış anlayacak, eleştiriye konu olacaksa bunu yapmazsınız. Dolayısıyla yani otobüste biraz biz burada Fukan Bey yani hüsnüzden beslememizde fayda var. Yani adamın başa ağrıyor olabilir, hasta olabilir, yorgun olabilir. Yorgun olabilir. Yani onun hanım olduğunda bilmiyor. Hani neden yani. diyeceğim ben? Yani o kız kardeşli olabilir, anası da olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, biz işin öfri yönünü değil de dini yönünü cevaplayıcı olursak dinen sokakta bir erkeğin hanımının elini tutması koluna girmesi günah değildir ayıp da değildir Efendim başını hanımının işte omzuna koyması ya tersi kadının erkeği erkeğin koymasında da dinen bir sakınca yok ama örfen yanlış anlaşılacaksa ter Efendim işte tenkide olacaksa yap yapmayabilir. Yani, yani oraya, o da toplumun o anki düşüncelerine. Yani bir de artık şöyle göre artık her şeye günah gerekiyor. gözüyle bakmak da doğru değil. Evet. Bu hocam siz öyle söyleniyor bir hadis-i şerif aklıma geldi. Yanlışsa düzeltin lütfen. Birbirini seven ve sevgiyle el ele tutuşan evli çiftlere melekeler dua eder. Ellerini bıraktıkları anda da günahlar parmak uçlarından dökülür diye bir hadis-i şerif var. Ben mi? bilmiyorum. Yani olabilir. Yani bütün hadislerini, hadisleri hadisleri bildiğimi yani, söyleyemem. Vakti. Yani ben öyle bir hadis-i şerif okumadım. Ama e, evli çiftlerin e, birbirlerine sevgisini izha, e, izhar edecek, açığa çıkartacak sözlü, bakışlı veyahut da fiziksel temasın hepsi e, sevaptır. Mesela e, yemek yerken e, bir lokmayı, yiyecek bir şeyi e, eşinin ağzına kadar götürüp ona ikram etmesiyle ilgili ve bunun makbul ve sevap olduğuyla ilgili hadis-i şerifler var.